Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertürr birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet sitesinde podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Mete Akalın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün iki ağır konuğumuz var. Atlas Sarrafoğlu, biliyorsunuz iklim aktivisti ve 12 yaşında. Ve Ömer Madra, onun yaşını kendisine şimdilik sormuyoruz ama o da gençlerimizden biri. Hoş geldiniz arkadaşlar, Hoş merhabalar. Merhaba. Hoş Elvan sen de hoş geldin. Hoş merhaba. bulduk. <gülüyor> Merhabalar. Ee, tahmin ediyorsunuz tabii Ömer Madra ve Atlas Sarrafoğlu bir araya gelince... ...Altın Saatler programının konusu da iklim krizi olur. Ve grevler. Ve grevler. Evet ama öncelikle e, iklimle ilgili son bilgileri senden almak istiyoruz. Tamam memnuniyetle. Neler, neler var? Bugün yani çok... E, Feci, berbat haberlerle başlıyoruz her zaman. Ee, sık sık olduğu gibi evet. diyelim. Yani bu yeni bir araştırma var. National Oceanic and Atmospheric Administration, Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden yeni bir son rapor. Ee, Kuzey Yarıküre, 1880'de kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana... En sıcak yaz geçiriyormuş Kuzey Yerküre demek zaten bütün dünya demek çünkü güneyde zaten toprak yok denizler var filan büyük ölçüde bu berbat bir durum ve şeyi de hemen hatırlatıyorlar Kuzey yarıküredeki en sıcak beş yaz geçen beş yazdı yani küresel iklim değişikliği konusunda yıkımı konusunda hiçbir tereddüt yok. Ve küresel hararet roket gibi tırmanıyor. Ayrıca da ikinci bir buna bağlantılı bir haber daha var. En sıcak ikinci Ağustos oldu. Bütün tarihte gelmiş geçmiş. Bir bu var. İkincisi bu da e, Fransız araştırmacıların e, Pierre-Simon Laplace iklim modelleme merkezi Paris'te. ...onun bir araştırması yayınlandı... ...çok tüyle ürpertici gerçekten... ...ama söylememiz ve... ...asıl tedbir almak için bunları bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Olivier Boucher demiş ki... ...yeni bir modelleme geliştirdik ve... ...şimdiye kadar işte Paris İklim Anlaşması'nda... ...ve iklim zirvesinde de söylendiği gibi işte bir iki derecenin altında hatta bir buçuğa yakın tutmak gerekir deniyordu. Ama yüzyılın sonuna kadar şimdiye kadar birinin ötesinde altı ila yedi derecelik bir ısınma olabileceği söyleniyor. Bunun da zaten bütün hayatı sona erdireceği konusunda galiba kimsenin şüphesi. Evet, evet. Canlı canlı yaşamın ciddi bir tehdit olduğu kesin. Esasında ben ilk soruyu şey diye soracaktım ama e, hani niye bu iklim grevi bu dönemde bu hani ne, ne değişiklik oldu nasıl hangi noktaya geldik filan diye fakat bu haberlerden sonra artık bunu sormanın da bir anlamı kalmadı galiba değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani bir tarafıyla eğer iyi diyecekseniz şey ünlü Michael Mann duyan en önemli iklim bilimcilerinden biri bazı birkaç hesap hatası da yani hesap hatası değil de dikkate alınmayan birkaç şey de olabilir ve muhtemelen 4 derecede ee, en kötü senaryo iki, 100 yıl sonuna kadar olabilir. Ya 80 yıl içinde 4 derecelik bir artış zaten o da yok oluş demek. Michael Mann zaten onu da yazmıştı. Onun için fazla ferahlamaya lüzum yok. Son bir kötü haberle de ben <gülüyor> girişimi tamamlayayım izninizle. Yani tüyü bitmemiş yetim lafının geçerli olmadığı daha doğmamış çocukların kara karbon partikülleri, parçacıkları dolayısıyla ana karnında yani rahimin içinde, placentanın içindeyken daha bütün organların en gelişme halindeyken bile etkilendiği ve beyin e, e, kalp bütün bu sınırları aşarak Bin, milimetre küpte binlercesi bulunmuş. Bütün araştırmada bir sürü plasentaya bakmışlar. Tamamında doku da bu çıkmış ve doğrudan doğruya işte fetüslerde mazot, dizel ben çıkan kara karbonlar ve insanlara arabayı bırakın dememişler. Ee, uzak durun diyorlar. Evet, kullansan da kullanmasan da etkileniyorsun. Çünkü evet. sokakta yürürken arabaların kaldırılması de. lazım. Evet. Evet. evet bu geçmişte de bizim programların bir tanesinde galiba bir öneri olarak gelmişti değil mi? Ulaştırma. Ulaştırma, Ulaştırma evet. sempozyumundan sonra. Evet. Peki ee, bir de şeyi de söyleyeyim <gülüyor> pardon çok uzattım ama <gülüyor> e, şeylere tarım en yani küresel iklim yıkımından sonra krizinden sonraki en korkunç şey tabii hayvancılık endüstrisi bütün yaşanabilir toprakları da mahvediyor. Ee, belki küresel iklim krizinde de yol açıyor. Yeni bir araştırmada şeyi gösteriyor ki dünya çapında hayvancılık çiftliklerine, endüstrisine dakikada 1 milyon dolar sübvansiyon veriliyormuş destek. Yani kendini sübvan, ölümünü, intiharını sübvansiyon eden destekliyor. Evet, evet. Destekleyen Hı -hı. bir şey var. Yani şeyin 340 yani ne kadar? 5.67 dolardan <gülüyor> 5 milyon 67 milyon Türk lirası dakikada. Evet. Biz e, tabi son bir senedir e, yakından takip ettiğimiz bu iklimle ilgili e, gelişmelerde raporların birbiri arkasından e, daha ciddi ve son derece kötü bir tablo çizdiğini tespit ediyoruz ve buradan hareketle yani yarın bir başka daha kötü raporla karşılaşırsak da şaşırmayacağız gibi görünüyor. Çünkü hakikaten her geçen gün yapılan araştırmalar da derinleştiriliyor anlayabildiğim kadarıyla ve bunun sonucunda felaket artık yani kriz krizi de aşmış vaziyette evet, krizi de aşmış kapıyı evet. da kırıp girmiş kırıp durumda yani. kapıda evet. değil yani evet. Evet. peki atlas ne yapacağız ee, ee, ya öncelikle yapmamız gereken şey çok belli ee, iklim için acil durum ilan edeceğiz bunu insanlar sadece belediyeler değil insanlar kendi hayatlarında da artık iklim için acil durum ilan ediyorlar ve bir an önce Paris İklim Anlaşması'nı meclisten geçirmemiz gerekiyor. Çünkü hala meclisten geçmedi. Evet imzalandı evet. fakat meclisten geçirmeyi maalesef karar vericilerimiz itiraz ediyor. Yani şey değil taraf değil Türkiye İklim Paris İklim Anlaşması'na. Dolayısıyla zaten bağlayıcı olmayan taahhütler ama uluslararası hukukta biliniyor ki bir anlaşmayı imzalamak etmez. Uluslararası anlaşmayı muhakkak meclisten Meclisi de geçirirsen, geçirirsen ancak hukukun ve bir parçası olursun o anlaşmanın. Evet, orada da iş bitmez tabii ki. Ondan sonra da uygulamaya dönük evet. bir yığın kararı da korkmadan cesaretle almak gerekiyor herhalde. Ee, ve şu anda baktığımızda iklim Paris iklim anlaşmasına taraf olanlar bile vaatlerini, kurallarını, yasalarını yerine, getirme, yerine getirmiyor. Hiçbir getirmiyor. Evet. Ama yani bir de hiç onaylamayan meclisinden geçirmeyen 3-4 tane önemli Bir de çekilen kaldı. var değil mi? Amerika Birleşik Devletleri. Evet, Amerika evet. Birleşik Devletleri de çekildi. En kötüsü tabi. Bize bugüne kadar gençlerin, çocukların yaptıklarını kısaca özetleyebilir misin? Ne yaptınız? Bir sürü görüşmeler yaptınız. Cuma günleri okul kırıyorsunuz. Tabii ben kısa özet geçeyim sizlere. Çok fazla şey yapıyoruz artık. İlk başta 15 Mart'ta büyük bir grevimiz oldu. O da ilk küresel iklim grevimizdi. Yaklaşık Bebek Parkı'nda 800 kişiydik İstanbul'da. Bütün dünyada 1.8 milyon çocuk sokaklarda iklim adaleti istiyordu. 24 Mayıs'ta ikinci küresel iklim grevimiz vardı. Onda da daha yüksek bir sayı ile birlikte... Yine çocuklar iklim adaleti için okullarını kırıp e, iklim adaleti istiyorlardı. Ve şimdi de hazırlandığımız tarih 20 Eylül. Yani bu Cuma. Evet, evet bu Cuma tabi Yani iki gün mu? sonra. İki gün evet. Sonra. Evet. Peki bu arada bir takım görüşmeler yaptınız. Yani e, devlet büyüklerimizle gittiniz konuştunuz. E, kimlerle konuştunuz ve ne dediniz? Nasıl yanıtlar aldınız? Şimdi belediyelerle konuşuyoruz şu anda. Fakat e, Ankara'daki bir görüşmeyi anlatmak istiyorum sizlere. E, ben Türkiye Tarım ve Orman Bakanı ile birlikte görüştüm. E, bir konferansta. E, yine Paris İklim Anlaşması neden meclisten geçirmediklerini ona sordum. E, fakat öncesinde komik bir e, diyalog gerçekleşti orada. Ben ona iklim, Paris İklim Anlaşması'nı biliyor musunuz diye sordum. O da bana e, gülerek... Ben Türkiye Tarım ve Orman Bakanı olarak e, bütün anlaşmalardan dünyadaki haberim var dedi. E, ben de e, peki ne zaman meclisten geçirmeyi, onaylamayı düşünüyorsunuz dedim. Yürürlüğe koymayı düşünüyorsunuz dedim. O da bana e, notumuzu aldık dedi. Bakacağız. Yani uzun bir süre geçti üstünden. Atlas bir şey e, atladı. Onu da ben ilave edeyim. Tabii. Ben e, ...benim bütün iklim anlaşmalarından... ...haberim var deyince bakan... ...Sayın Bakan... ...Atlas'ta bir kelime ...güzel dedi... <gülüyor> evet, <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> ...o zaman yapın dedi... Evet. <gülüyor> ...takdir etti yani... ...takdir evet, etti... Evet. ...peki... E, ...belediyelerle görüşüyoruz dedin... ...şimdiye kadar hangi belediyelerle ve... E, ...belediyelerde kimlerle görüştünüz... Şimdiye kadar Sarıyer Belediyesi ile görüştük. Zaten bir de Kadıköy Belediyesi ile de çok samimiyiz. Biliyorsunuz bu cuma saat 2'de İskele'de buluşuyoruz. Sonra saat 4'de Yörtçü Parkı'na gidiyoruz. Ve saat gece 10'a kadar da konserlerimiz oluyor. Kadıköy'de olduğu için de Kadıköy Belediyesi ile yakın bir irtibattayız. Sürekli konuşuyoruz, tartışıyoruz. Onlar da sayfalarında, internet sayfalarında paylaştılar. Ee, çok güzel bir, bir eylem e e e e e esasında e söz konusu olan ben yalnız şey soracağım yani. öncelikle niye çocuklar burada? Ee, gençler ve çocuklar olmasının Genç asıl sebebi evet e çünkü biz Z jenerasyonuyuz Z kuşağıyız ve bu iklim krizi denen felaketten en çok bizim kuşağımız etkilenecek maalesef. Evet değil mi? Bizim yaşımızdakiler için de artık hani çok fazla bizi şey kalmadı, süre kalmadı bu et, e, kötü etkileri hissetmek için ama... ...bundan sonraki jenerasyonlar e, en fazla etkilenecek olanlar doğru. E, bir de e, bu eylemlerin esas amacı ne? Bundan nereye ulaşmaya, neyi hedefliyorsunuz, neyi e, gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz? Ee, öncelikle biz, bu çok söyleniyor bana, o yüzden söylemek istiyorum. Biz burada okulu boykot etmiyoruz, okurup protesto <gülüyor> etmiyoruz. Bizim tek yaptığımız şey geleceğimizi geri almak için, e, çalınmış bir geleceği geri almak için e, okulumuzdan feda edip e, bazı günler e, protesto ediyoruz. Yani iklim acil durumu ilan edilmesini istiyoruz ve Paris İklim Anlaşması'nı dediğim gibi bu meclisten geçirilmesini istiyoruz ve başka bir şeyimiz daha var isteğimiz Az önce de söylediğiniz zaten 6 ve 7grize yani dereceye çıkması bekleniyor 80 yıl sonra fakat biz bunu bir buçukta tutmaya çalışıyoruz yani inanılmaz Muazzam rakamlarla karşılaşıyoruz şu an gerçekten Evetkı bir şekilde sanıyor. gelecek hakkının savunması artı karar vericilerin kamuoyunun bu konudaki Farkındalığın arttırması için verilen e, bir mücadele. Belki de örneği yok da daha önce değil mi? İlk defa bu kadar genç ve e, şey, çocuk ve gençlerin katılımıyla hayata geçirilen e, bir e, dünya çapında küresel evet, bir benzeri, eylem. benzeri olduğunu sanmıyorum ben de. Eğer bir önceki olursa... sorusuna bir yanıt vermek istiyorum hmm, ben Pardon. Elvan'ın e, yani niçin çıkıyorsunuz diyor. E, ...büyükler sokağa çıkmayınca... ...çocuklar çıkmak <gülüyor> zorunda kaldılar yani. Ve şimdi büyükleri de çağırıyorlar. Ça çağırıyorlar. Siz de <gülüyor> gelin. Başka çare yok. Tek başımıza yapamayız bunu diyorlar. Çünkü. Evet. Sabah da siz açık gazetede de söylediniz. Büyükler bize sürekli... ...siz gençsiniz, siz yaparsınız diyorlar. Fakat bizim de dönüp onlara sormamız gereken şey... ...siz zamanında yaptınız mı? Siz bir harekete geçtiniz mi? Geleceğiniz için... E ...bir harekete geçtiniz mi... ...bir şeyler yaptınız mı diye sormamız gerekiyor aslında. Evet ve bu... ...sorulmaya da başlandı. Aslında bir kötü haber daha var... ...onu da söyleyeyim. Ben sürekli çeşitli yerlerde konuşurken... ...böyle bir yandan... ...işte küresel ısıtma diyoruz artık... ...ve feci... Yağ, ...yağmur ormanları başta... ...bütün ormanlar, kutuplar... Amazon'da, Afrika'daki ormanlar yanıyor. Bir kutuplar, Sibirya, Alaska falan gibi Grönland'ta da değil mi? Yani, duy yani duy, duyduğum zaman inanamayacağım... Çünkü, hele birkaç sene önce asla inanamayacağım şeyler olurken bir yandan da deniz seviyesi en soğuk kesimleri Evet, evet. Yani. ve en çok ısınan yerleri de aynı zamanda evet. bir de tabii buzların erimesi olağanüstü büyük bir, bir sorun. Çünkü hem şehirleri sular altında bırakacağı şüphesiz hem de gıda, büyük gıda sorununa ve bunun göçlere ve savaşlara yol açacak. Fakat uzun süreden beri çeşitli yerlerde de konuşmaya çalışıyorum ben bunu. İşte büyük şehirlerimiz de sular altında kalır diye İstanbul, İzmir. Ama bunu sağlam bir araştırma net olarak yoktu elimizde. Şimdi var. Hı. ...şimdi var... E, ...bu İspanya'da... ...Bask İklim Değişikliği Merkezi'nde... ...Bilim insanları ...Frontiers in Marine Science adlı... ...bir dergide... ...yani deniz bilimleri... ...de... ...sınırlar işte cepheleri... ...final diye çevirebiliriz... ...bu da e, gelecekteki iklim değişikliği... ...senaryoları kapsamında... ...bunun ekonomik maliyetlerini hesaplamışlar... ...akıl durdurucu şeyler var aslında... <gülüyor> Özellikle İzmir ve İstanbul ve İzmir için İstanbul birinci sırada geliyor. Yani yıllık ortalama kayıp miktarı harcanan para miktarı ekonomik olarak 2030'da 200 küsur milyon yılda her yıl lira, şey dolar 2050'ye gelince 20 sene sonra yani bundan 1,5 milyar dolara yakın Sadece yıllık İstanbul'un harcaması geldi. Bu gerekti. küresel ısınma genelinin için mi geçerli yoksa küresel ısınmanın bir şeyi e, deniz e, seviyesinin yükselmesiyle tabii tabii onun bağlantılı da, yani. Doğrudan bağlantılı. Yani. Bir ya, senaryoları hani yapsamında. Başka şeyler de var. maliyet Ortaya çıkan maliyetler de var. Sadece Hayır, deniz seviyesi yükselmesi yani, değil. Mesela şeyi de söylüyorlar. Çok ilginç yani. E, mesela İstanbul e, şehrin e, durumu... E, İzmir mesela ilk önce 2050'de 2030'a kadar mesela Atina 2030'a kadar 14 santim artacakmış. 2050'de iki katına çıkıp 28 santimetre yükseliyor. 2100'de de 67 santim yani bir metre bile yok. ama Bu, bu da kaç derece ısınmaya karşılık geliyor İşte bütün bu senaryolar. Senaryoları, senaryoları Evet yani hı. 4 açarsın diyelim. Diye yani hı. azami 4. Hı. Aynı denizin kıyılarındaki komşusu İzmir iki tarihte 23 santimetre sonradan 45 santimetre. 2100'de de İzmir'in deniz seviyesi 1,5 metre 1 metre 20 santim kadar yüksek oluyor. Ama İstanbul için bu çok daha yüksek bir miktar ve sonuçta 2100'e varıldığında İstanbul'da o yıllık 10 milyar dolara yakın bir para harcanması gerekiyor ki bu imkansız zaten yani. Yani ne baz alınarak hesaplandığını tam bilemeyeceğim ama beraberinde getireceği esasında altyapıyla ilgili çok başka ciddi sorunlar da var. Yani ekonomik maliyetlerin yanına bir de o da altyapıyı iyileştirme ve ihtiyaçları da falan koyucu herhalde rakamlar korkunç boyutları ulaşacak orada. Bir küçük yani. karşılaştırma hatırlayacaksınız 99 ve 2000 yılında yapılan araştırmalar sonucunda... İstanbul'un deprem güvenliğinin sağlanabilmesi için 20 milyar dolara ihtiyaç olduğu söyleniyordu. Ve bunun da 20 yıl içinde yepyeni bir İstanbul'u yaratmak için yeterli olacağı belirtiliyordu. Şimdi ifade edilen rakamlara... ...bakınca yani bir yılda on milyar dolar gibi... ...rakkama bakınca işin evet, ne sonunda, kadar ciddi 80, evet. olduğu ortaya çıkıyor. Bu sabah Cengiz Aktar'la olan programda da çok ilginç bir şey anlattı Cengiz Aktar. Çeşitli dokuz tane uluslararası kurul oluşturulmuş bu Birleşmiş Milletler'de... ...önümüzdeki günlerde işte bir iklim zirvesi var malum. Grevlerde ona denk getiriliyor zaten orada çeşitli ülkelerin önderliğinde işte salım azaltma hedefleri Japonya, Şili mesela enerji dönüşümü konusunda Danimarka işte bilmem sanayi dönüşümü açısından Hindistan filan gibi ülkeler onların sorumluluğunda böyle konuşmalar olacak filan. 9 numarada Türkiye ile Kenya'nın ortak olarak altyapı, şehirler ve yerel eylem. Esnekliği artırmak. Yani yeni tahminler, yoksulların direncini artırmak. Ben yani bilmeden şaka... sordum onu. <gülüyor> şaka gibi değil mi? Ama çok iyi oldu. Ben de unutmuştum bunu. Bugün Cengiz Aktar anlattı. Evet. Ee, az önce derece dediniz, yanıyor dediniz, her yer yanıyor. Buzullar eriyor dediniz, felaketler oluyor dediniz. Ben de bir şey söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Ee, Kanada'da Maalesef bu yazın 20 ve 27 derece arasında gidip ge, gidip gelen bir e, sıcaklık oldu. Bu bizim için yani İstanbul'da yaşayanlar için normal bir derece olabilir. Sıcak derecesi olabilir. Fakat Kanada soğuk bir yer. Ve insanlar maalesef o sıcaklığa da alışık değiller. Daha soğuğa alışıklar. Ve insanlar maalesef öldü. Evet. Yerliler Kanada'da. filan da. Yerli e, komünateler için Kanada'nın yerlileri Inuit'ler vesaire Hı. çok zordalar. Yani bütün kültürleri de ölüyor tabii. Onu da söylemek evet, lazım. Bu şey sıcak dalgaları Avrupa'da da Afrika'da da bir sürü yerde dünyada ciddi şey insan sağlığı içinde olumsuz sonuçlar doğurdu. Yani nereden bakarsanız bakın bir olumsuz etkisini görmek mümkün bu olayın. Ben için... ne kadar dengeleyebileceğim bilemiyorum ama evet. iyi bir haber vermek istiyorum. Ee, şimdi Disk Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Ar Arzu Çerkezoğlu'nun açıklaması geldi ve hmm. diyor ki Küresel iklim Hareketi'nin çağrısıyla tüm dünyada ilan edilen iklim grevi ile ilgili olarak e, bir e, çağrı düzenlemiş ve oldukça uzun bir metin fakat sonunda da İklim krizinin emeğimizi, yaşamımızı ve bütünüyle dünyamızı tehdit eden temel bir kriz olduğunun bilinciyle bütün demokrasi güçlerini, emek ve meslek örgütlerini iklim için harekete geçmeye çağırıyoruz. Bütün işçileri iklim grevi kapsamında etkinlikler düzenlemeye ve düzenlenen etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. Yani, yani. o 20 Eylül grevine Gre çağırıyoruz. Evet. Bu, bu Metin, gerçekten en önemli var. haberlerden evet. biri. Ante. İsterseniz zaten e, biraz sonra programın pozitif bölümüne geçelim ve bu mücadeleleri evet. anlatalım. Ben de ben hepsini derlemeye çalıştım bu programa gelirken yani dünyadaki, dünyadaki bütün işçi hareketlerini, yalnız işçi hareketlerini değil, sendikaları değil, aynı zamanda birçok büyük şirketin çalışanları, hatta sahipleri, CEO'ları da dahil olmak üzere destek verenler var dünyanın çeşitli yerlerinden. Bu, bu Türkiye'de eksikti ve ben bunu sormaya çalışıyordum Türkiye'deki sendikalardan henüz ses alamadık diye daha bu sabah hatta bunu konuştuk Ümit Şahin de beraber dolayısıyla e, çok iyi bir haberdi beklenen evet. hani gecikmiş demeyeyim diskten <gülüyor> bekliyorduk maalesef. bunu evet, evet. evet. evet e, şimdi e, 20-27 Eylül tarihleri arasında ee, bir grev etkinlikleriyle karşılaşacağız. Ama e, özellikle biz 20'sini biliyoruz. 20'sinden 20'si sonra... Var. Evet. 20'sinde dünyadaki en büyük evet. genel grev hareketi olacak her yerde. Bir de 27'sinde var. Kanada'da olacak Gre Greta Thunberg gene orada. Ve 27'sinde söyleniyor. Ama arada da devamlı etkinlikler olacak. olacak. Genel grev ama 20'si ve 27'sinde. Evet, 23'ünde de Birleşmiş Milletler'de e, iklim konferansında Greta'nın konuşması var. var. İşte Türkiye'nin temsilcileri de kim artık temsil edecekse bu yerel ben şey. Ben onu şey, soracak, Türkiye'den anladım. kimin katılacağı belli mi? E, herhalde Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı katılıp bir konuşma yapacaktır. Yalnız diken konuda çıkan önemli bir haber vardı. Ciddi bir haber. E, ...bu konuda somut planları olmayan ülkelere söz hakkı verilmeyeceği yolundaydı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin kesinlikle söz hakkı yok... ...çünkü anlaşmadan çekildi Paris İklim Anlaşması'ndan. Türkiye'de onaylamamış olduğu için bilemiyorum. Evet bu bir genel kurul toplantısı değil... ...yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı değil... İklim Konferansı adı altında... Ama yıllık genel kurulunun yıllık, evet, bir parçası. parçası olarak evet, bir. Evet. yani Ama dediğim gibi işte... Biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de... Şehirlerin... E, esnekliği, altyapı şehirler ve... yerel <gülüyor> esnekliği... Arttırmak... Yeni taahhütler, yoksulluğun... Direncini kırmak filan. Yani. Ee, peki dediniz işte... Söz hakkı almayacak. Peki... Geçen e, birkaç gün önce... Ya da dün hatırlamıyorum tam olarak... Bunu konuştunuz. Peki sizce Türkiye ne yapmayı düşünüyor? <Gülüyor> Zor bir <gülüyor> zor Bunu yaşayarak <gülüyor> göreceğiz. Evet, evet. Başka çaremiz yok. Esasında bu konuda hazırlanmış bir takım raporlar var <gülüyor> evet, Türkiye'de. Zaten. iklim e, e, değişimi. Işte, Bunu, içeri, herhalde Türkiye ve Kenya işte bu altyapı falan üzerine bir şeyler söyleyecekler. Evet, e, biz Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güneyinde isteler inşa edeceğiz. Evet. Ee, belki onlardan bahsedebiliriz. Evet. Bu 23'ündeki iklim Evet. konferansında. Esasında evet. bu biraz da kara mizah gibi yani Türkiye'nin altyapı ile ilgili şey yürü, yürütmesi e, hakikaten bütün kentler e, yağın yağışlar nedeniyle evet. seller altında kalırken Aynen Türkiye öyle. Bu... Çin'de de aslında Çin'de mesela 8. grubun koalisyon deniyormuş bunlara geldi. Uluslararası gruplar veya koalisyonlar Çin'de doğaya dayalı çözümlerin dayanıklılığı artırması filan üzerine konuşacaklar. En, en kötü örnekleri alıp onları başkan mı yaptılar, koordinatör <gülüyor> mü yaptılar acaba diye düşünmeye başladım. Yani bir yanıyla tabii güneş enerjisine muazzam yatırım yapan ve o konuda teknolojik gelişmelerde çok iyi olan ama bir yandan da Türkiye başta olmak üzere sadece bu yeni dönemde 60'ın üzerinde kömür yakıtlı termik <gülüyor> santral inşa edecek evet. bir ülke. Çok yani trajikomedi diyebiliriz. Kara komedi yani. Evet. evet. Bir e, küçük ara verelim. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam edeceğiz. 14.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuklarımız Atlas Sarrafoğlu ve Ömer Madra. Evet e, konumuza devam ediyoruz. Ömer Madra e, sende bir haber daha var. Evet çok yani iyi tarafa geçtik iyice artık bu sıralarda ve yani büyük bir uyanış bir uyanış başladı diyor Greta Thunberg kabul konuşmasında çok önemli bir ödül aldı. Amnesty International'ın yani e, uluslararası Af örgütünün kıymetli e, bu vicdan elçisi ödülünü aldı. Daha önce çok e, önemli Mandela gibi isimlere verilmiş ve o kadar kıymetli bir ödül bu gerçekten. Ve e, orada da şu şu anda size söyleyeceğim şey bir şey var diyor ödül konuşması kısa özlü ve her zamanki gibi keskin hatlarla ayrılmış bir söyleşisi vardı yani konuşması eylem zamanıdır. E, yapılacak tek şey harekete geçmektir. Çünkü kimse e, farkı yaratamayacak kadar küçük değildir diyor. Kendi kitabının da adı bu zaten. Ve hepinizi Eylül 20 Eylül ve 27 Eylül'deki küresel grevlere katılmaya çağırıyorum diyor. Ve bir uyanışın olduğu kanaatindeyim yavaş ama hızlanıyor adımları ve kayma artık bunun tartışma ekseni de kaymaya başladı diyor ve bu çeşitli sebepleri var ama en önemlisi sayısız aktivist özellikle de genç olanların bu bir sene bile olmadı yani hem Extinction Rebellion'in yok oluş isyanı hem de Greta'nın neredeyse bir seneyi geçmiş ama muazzam bir değişiklik oldu gerçekten hı. ilk eylemi Ağustos 2018'deymiş Bak, evet. ben şey yaptım da e, İsveç parlamentosunun önünde tek, tek, tek kişilik cumalar Cuma da günü. oradan geliyor değil mi? Evet <gülüyor> bütün cumalar ve biz de hayatlarımız için savaşıyoruz ama sadece bu değil gelecekteki çocuklarımız ve torunlarımız ve gelecek nesiller için işte savaşıyoruz ve çok önemli bir şey söylüyor sadece insanlarla filan kısıtlamamış yeryüzündeki her tek tek her canlı için mücadele ediyoruz. Biyosfer diyor. Çünkü biz canlılar yer küresini, canlılar küresini onlardan çalıyoruz. Biyosferi buna engel olmamız gerekir ve sonunda da diyor ki eylem, aktivizm işe yarıyor. Dolayısıyla da söyleyeceğim siz harekete geçin ve e, son bir şey daha söyleyeyim demiş. Sokaklarda görüşürüz. Evet şimdi söz Atlas'ta Madem siz iyi haberler veriyorsunuz az çok, ben de iyi haber vermek istiyorum, bende de var. 15 Mart'ta ilk grevimizde TED okulları çok fazla öğrencisini çıkardı greve okullarında. Ne kadar sayı isterseniz 32 bin öğrenci çıkardılar. Hı. Bu da bence gayet güzel bir haber. Çok iyi bir haber evet. evet. Evet aldığım habere göre bu cumada çıkartacaklar. Diğer okullarda durum nasıl? Devlet okulları da izin vermeye başladı, öğrencilerini destekliyorlar. Bu da çok güzel haber. Gayet okullar gayet iyi gidiyor. Sürekli bütün okullara böyle yayılmasını istiyoruz. Evet, işçiler, öğrenciler hakikaten bir ortak bir hareket var okullar meselesine geçmeden işçiler dedin ben biraz oradan gideyim isterseniz biraz not derledim yani Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Sharon Barrow diye bir hanım var başında ve yani sendikayı yalnız çok dikkatle izlemek lazım 200 milyonun üzerinde üyesi var 200 milyondan fazla üyesi var ve bütün üyelerimize e, bu greve 20 Eylül günü destek olmasını istiyoruz diye bir video yayınladı. Son derece etkileyici bir video. Arkasından e, bu Ituk diye kısaltılıyor. Bir de GTUK diye GTUK GTUC var. Küresel Sendikalar Konseyi. Onun da başında bir e, hanımefendi var. Rosa Pavarelli o da ve aynı zamanda Uluslararası Kamu Hizmetleri Sendikaları Başkanı kendisi ne kadar üyeleri var bilmiyorum ama yani milyonlarla ifade ediliyor. O da tam bir destek verdi bu gençlerin başlattığı grev e, hikayesine 20 Eylül'den itibaren arkasından e, TUC diye kısaltılan Birleşik Krallık'ta İngiltere'deki şeylerde milyonlarca üyesi ...Üniversite ve Kolejliler Birliği'nin... ...Britanya'daki çağrısı üzerine... ...onlar da... ...destekleme kararı aldılar... ...sendikalar, grevi... E, ...tabii New York şehrinden de... ...ilginç bir şey vardı... ...New York'taki devlet okullarının tamamı... <gülüyor> e, ...şey... E, ...küçükler için... ...küçük çocuklar için, okullar için... E, ...anneleri ya da babalarından birinin... ...hizliyle, refakatinde... Onun büyüklerinde sadece tezkeresiyle izinle serbest hiçbir ceza meza yok. İstedikleri gibi greve gideceklerini söylediler. Bu da benim bildiğim pek sık rastlanan bir şey değil. New York devlet okullarından. New York belediye başkanı da de Blasio açıkça bütün New York şehrinin belediyesinin ve bütün şehir olarak grevleri destekleyeceğini ve katılacağını belediye işçileriyle beraber Açıkladı. Yani ayın 27'sinde yani dünyanın birçok yerinde hayatın duracağını ve yeni bir hayatın başlayacağını <gülüyor> ifade edebiliriz. Rozalı Samburgunda evet. kulaklarını çınlatabiliyoruz. Evet. göre <gülüyor> ee, Seattle okulları da aynı şeyi, devlet okulları da aynı şeyi verdiler. Ben bugün bu programa gelmeden kısaca gözden geçirmeye çalıştım. Amnesty International'da Kuminaydu dün ödülü veren e, Kuminaydu aynı zamanda 30 bin küsur okula mektup yazdı. Ve sakın ha, yani grevlere itiraz filan etmeyin izinsiz ya yani olmaz bu görüyorsunuz hepsi kalktılar ya dedi. Cevabını bilmiyoruz ama 30 bin okul bir hesap edersek yani, bir okulda ortalama 100 kişi varsa 3 milyon filan demektir bu da en azından. Belki de 30 milyona kadar çıkar. 1000 kişilik okullar da vardır ortalamasını bilmiyorum. Sayılar böyle yani. Avustralya'da Victoria hükümeti Avustralya dünyadaki en geri yer. Kömürücü başbakanı var ve yönetimi koalisyon. Fakat e, Victoria eyaleti <gülüyor> federal eyalet hükümeti tamamen greve katıldığını ilan evet. etti. Ayrıca da Dünyanın en önemli şirketlerinden Amazon, Seattle'daki merkezinde 900 çalışanı, Google, Microsoft çalışanları da greve katılacaklarını söyledikleri gibi çok büyük firmalar. Ben Jerry's. Çok yani sayıda dondur, dondurma personelin donduğum. çalıştığı firmalar bunlar. Lash kozmetikleri biraz onlarsız kalacaksınız diye yazdı bilmak McKibben Twitter'da yani laş, kozmetikleri ki böyle vegan ürünlere falan önemli, hassas bir kuruluşmuş. Baktım ben sonra. Ee, tamamen e, o tarihlerde yokuz biz, grevdeyiz diyor. Bu da çok ilginç yani. Şeydeki senin adının taşıyor Atlas. Ee, Avustralya'nın en büyük tekno şirketlerinden biri Atlasyan diye belki Ermeni kökendir bilmiyorum sahibi milyarder dolar milyarderi birisi. Büyük ihtimalle. 35 bin çalışanını tamamen greve göndermeye karar vermiş ben de katılacağım diyor. Bu iş çevrelerinde çok sık rastladığımız bir şey değil muazzam önemli ve 20 ayrı şirkete de telkinde bulunmuş kendisi Atlasyan'ın. Ayrıca büyük şirketlerden bahsediyor Future Super ben bilmiyorum adını Canva diye şirketler ve arkasında Avustralya Tabipler Birliği ee, ve işte Kaliforniya Üniversitesi de 83 milyar dolarlık bir divestmenta yani şeyleri çekeceğini söyledi. Fosil yakıtlara yatırım yapan e, e, yatırımlarını geri çekeceğini de söyledi. Ee, böyle bir gelişme var ve işte biraz önce konuştuğumuz gibi 140'ın üzerinde ülkede 5000'e yakın evet. grevden bahsediliyor. Ee, böyle bir durum var. Türkiye'de Tabipler Birliği'nden bir şey var mı? Var. Bilgi var mı? Var ve son derece çarpıcı ve iyi bir şey vardı. Tabipler Birliği'nden hemen onu bulayım. Türk Tabipleri Birliği İklim grevine ya da görevine hazırız diye. G'den sonraki evet. övüyü parantez alarak <gülüyor> grevle görevin aynı şey olduğunu söylüyorlar ve 20 Eylül küresel iklim grevinin bir parçası olacak. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi dünya genelindeki bu 20-27 Eylül iklim grevi haftası ilan edildiğini hatırlatmış. Ve çok da hoş bir şekilde bitiriyorlar. Önce zarar verme ilkesi bizim doktor yeminimiz Pokrates yemini bunu gerektirir. Bu ilke esas alınmalıdır. En başta enerji, ulaşım, çevre, kentleşme olmak üzere tüm politikalarda rehber olmalı. Kapitalizmin ihtiyaçlarını değil ekolojik tahribatın önüne geçmeyi, eşitsizlikleri gidermeyi öncelikleyen politikalar yaygınlaştırılmalıdır diyor. Ve son olarak da iklim grevinin sağlığımız ve geleceğimiz için bir görev olduğunu düşünüyoruz ve tüm tabip odalarını ve hekimleri iklim grevi etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz diye. Çok güzel. Bir, evet. Çok güzel bir evet. açıklama. Açıklama yapmışlar. Evet şimdi Atlas Sarrafoğlu'ndan İstanbul'da 20 Eylül'de yapılacak olan etkinliklerin bilgilerini alalım. Detayları tam olarak çok kişi sormuştu aslında fakat bildirememiştim. Şimdi bu yayında İlk kez tam olarak her şeyi bildireceğiz. Ya. Öncelikle saat 2 ile 3 arasında iklim grevi ve basın açıklaması olacak. O da Kadıköy İskele Meydanı'nda olacak. Saat 4'te ve kadar gece 10'a kadar iklim festivalimiz var. Kadıköy Yoğurtçu Parkı, atölyeler, standlar, konuşmalar, konserler, kesinleşen konuşmacılar, Fridays for Future ve Sıfır Gelecek Sözcüleri, Ömer Madra. DEİSKE Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konserlerde Güzel. ise Barlastan Özemek, Güney Marlen, Güz Kumpanyası, Kabile Sahne ve Gösteri Sanatları Lara Di Lara, Nilipek Pınar Keleş, Sumru Ağır Yürüyen ve Muammer Ketencoğlu. Ketencoğlu. evet. Ve Teneke Trumpet. Evet bu e, 20 Eylül Cuma günü bu e, etkinliklerinin yani. e, listesi e, şunu özellikle belirtmeliyiz ki bu bütün etkinlikler izinlidir. Yani e, bu mesele çünkü çok e, soruluyor ve tartışma konusu oluyor. Grevler de öyle. Evet. Evlerde de okulların hepsinden izin alınmış durumda. Yani çok hazırlıklı bir, e, iyi bir hazırlık yapılarak gidildi sanıyorum evet. buna. Biraz önce da programdan önce de konuştuğumuz gibi okulların, devlet okullarından da izin alınmış durumda. Evet. evet. E, bu İstanbul'a, onu da hatırlatmakta yara var. Evet. E, diğer kentlerde de. ...benzer aktiviteler olacak. Onları da hemen ben belirtebilirim. Lütfen. Ee, İzmir'deki program 20 Eylül'de saat 15'te Gündoğdu Meydanı'ndaki öğrenci greviyle başlıyor. Ardından Alsancak İskelesinde bir basın açıklaması gerçekleştiriliyor. Ve saat 18'de İzmir İklim Yürüyüşü başlıyor. Saat 19'da ise Kültür Park sahnede İzmir İklim Festivali yapılacak. Orada Festi da bir festival var ya, evet. İstanbul gibi. Evet, festivalde Avra Ritm topluluğu bir konser veriyor. Sokak or Orkestrası performanslarını sergiliyor. Tiyatro oyunları var. Lindy Hop gösterisi gerçekleşiyor. Bursa'da Nilüfer İklim Festivali adı altında bir dizi e, etkinlik gerçekleşiyor. Saat 14'te Nilüfer Kent Konseyi önünden 3 Fidan Parkı'na bir yürüyüş yapılıyor. 14.30'da İklim Krizi Forumu var. Ardından 15 ile 18 saatleri arasında değişik atölyeler düzenleniyor. Aynı zamanda 15 ile 20 saatleri arasında konserler veriliyor. 19.30'da Bursa Çevre Platformu'nun açıklamasının ardından 20'de bir belgesel gösterimi yapılacak. Ayrıca Bursa Tabipler Odası da iklim krizine dikkat çekmek için bir basın açıklaması gerçekleştiriyor. Evet. Ee, Muğla, Milas'ta bir başka etkinlik var. Ekoloji aktivistleri 20 Eylül iklim grevini Karacahisar-İkizköy sınırında kesilmek için ayrılan orman alanında gerçekleştirecekler. 14 ile 17 saatleri arasında olacak olan bu etkinlik içinde kömür belası belgeselinin gösterimi var. Konserler var, piknik ve basın açıklaması yer alıyor. Malatya. Battal Gazi'de saat 12'de başlıyor. Eskişehir'deki eylemin adresi ise Espark AVM önü. Etkinliğin başlama saati 15. Bu Malatya Eskişehir evet, değil bu, mi? Evet. Birisi Malatya öbürki Eskişehir. Hmm. Ee, Malatya e, Bodrum'da ise eylemler iki farklı adre, adreste yapılıyor. İlk etkinlik saat 13.30'da Kızıl Ağaç'ta gerçekleşiyor. İkinci etkinlik saat 18'de Barış Meydanı'nda. Ankara'da eylemlerin adresi ise Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park. Eylemin başlama saati ise saat 14. Antalya'da Alakır Nehri kardeşliğinin girişimiyle düzenlenen eylemler Köy Kahvesi önünde gerçekleştirilecek. Başlama saati 12. Çanakkale'de önemli bir etkinlik var. Saat 13'te başlıyor. Başlama noktası Kordon'daki Truva Atı önü. Ayvalık'ta eylemin başlama saati 17 olarak belirlenmiş. Eylem Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Şu ana kadar ulaştığımız bilgiler bunlar. Evet Ay Ayvalık'ta galiba bir ikinci daha e, haberi geliyordu ama netleşmedi daha. Evet. Ama, daha ama herhalde e, yarın e, son haberleri Ay, vermek mümkün olacak. Tabi cuma da var değil mi? Cuma günü siz e, açık gazeteyi. E, Greve sokmuyorsunuz. <gülüyor> biz grev gözcüsü görevini yapacağız. <gülüyor> tamam çok güzel. Açık. Peki e, canlı yayın olacak mı? Öğleden sonra saat 14'te. Ee, şimdi <gülüyor> <gülüyor> zorlama. <zorlanıyorum>. Biz orada <gülüyor> konuşmalar falan. Ne canlı. <gülüyor> Ama ses kaydı alınacağı kesindir. Evet, pazartesi 1'e. Yani arkadaşlarla gibi. görüştük. Ses, ses kayıt cihazlarımız yanımızda olacak. Evet. Ee, peki. Şimdi 20-27'si arasındaki bütün etkinlikleri de herhalde önümüzdeki günlerde öğrenme fırsatımız olacak. Ondan sonrası için düşünülen bir şey var mı? Bir dahaki küresel iklim grevi Kasım'da olacak. Onu da buradan söyleyeyim. Bir de Extinction Rebellion'ın bir tane şey var. E, grev var. Ee, o, Tarihler belli mi? E, belli. Tarih 29 Kasım 2 24 yok. 4 Ekim. 4 Ekim. Bildiğim e, ya 4 Ekim. Bir dakika ben onun notunu da almıştım. Bir bakalım ona. Bakalım evet e, 7 Ekim ne? 7 Ekim. İki hafta boyunca sürecek. Orada da bambaşka bir şey var tabi. Onu e, ayrı ele ne almamız gir? gerekiyor. Bütün şehirleri büyük şehirlerini, dünyanın başkentleri başta olmak üzere. Felce uğratma üzerine, yani Extinction Rebellion aslında bütün dünyada Greta'dan Greta ve genç arkadaşlarından sonra dünyadaki bütün kavramı değiştiren bir şey yaptı. Gönüllü insan binden fazla, Britanya tarihinde görülmüş çok az ender görülmüş bir eylemi yaptılar. Londra'nın bütün köprülerini, alanlarını filan işgal ettiler ve binin üzerinde insan, bin yüz galiba kendini gözaltına aldırdı. Ve buna devam ediyorlar. Bütün anlayışı değiştirdiler. Yani Londra'da iklim acil durumu ilan edildi. Yani Britanya'da onların eyleminden bir hafta sonra, bir hafta on gün sonra yani ...arkasından Galler'de... ...İrlanda'da, İskoçya'da da... ...ilan edildiği gibi başka... ...Extinction Rebellion'ın yani yok oluş isyanının... ...yaptığı bütün eylemler... ...bütün anlayışı... ...iklim konusundaki, aciliyet konusundaki... ...anlayışı tamamen değiştirdi. O yüzden onların... ...şimdi bu iki hafta sürecek olan... ...eyleminin de çok etkili... ...olabileceğine dair haberler geliyor. Onları da yakından takip edeceğiz tabii. Bize durdurak yok maalesef... ...Grev gözcülüğünde... Bu Extinction Rebellion Türkiye'de bir yansıması olacak mı? Bunun bir evet, evet. etkinlik olacak tabi, Tabii tabii. Hı. Yani burada zaten beraber çalışan arkadaşlarımız var. Hı hı. Onlar da. Belki İngiltere'den ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden de temaslarımız var. Takip etmeye çalışacağız. Çok önemli yani. Neomik Klein yeni bir kitap çıkarttı. Şimdi e, Dünya Yanıyor diye. Hı hı. On Fire adını taşıyan hı hı. bir kitap. E, o da diyor ki bütün dünyayı işte Greta ve e, yok oluş isyanının birlikte değiştirdi ve tek umudumuz budur. Yoksa barbarlı, iklim barbarlığına gidecek dünya diye çok önemli e, yazıları ve konuşmaları var. Gerçekten Bahamaları gördüğümüz zaman barbarlığın ne demek olduğunu hı hı. görüyoruz. Yani göçmen yani, almadılar. Almadılar. Evet. evet. Bahama diye bir yer. Teknelere tamam. binmiş olan Bahamalıları indirdiler. Teknelerden ha. indirdiler. Ve Bahama diye bir, bir ada yok mesela ha. artık. Tamamen bir enkaz var. Ölenlerin, yok olanların sayısını bilen yok. Yaralı hesabı yok. Ve almıyorlar mesela. bu Yani bu barbarlığı önlemek için böyle bir isyan gerekiyordu. Yani şeyin önemi bence şurada yok oluş isyanı adını veren hareketin yani meşhur işte Britanyalıların, İngilizlerin dünyayı armağan ettiği demokrasi ve toplum sözleşmesi, toplu sözde, toplum sözleşmesi kavramını John Locke'un, bu yırtıp attınız diyorlar ve biz yeni bir toplum sözleşmesi yapacağız, kendi isyanımızla halk meclislerimizi kuracağız demokrasi ve e, tanımıyoruz bu şeyi diyorlar yani yeni bir anlayışa gideceğiz ve bunu da göstereceğiz size diyorlar. Evet ee, Atlas bu hareketin sloganları neler? Ee, şimdi yurt dışında da kullandığımız Türkiye'de de kullandığımız e, bir klasik olan artık ne istiyoruz i̇klim, hata, iklim adaleti ne zaman istiyoruz şimdi var. Onun dışında farklı farklı sloganlar da yapmayı e, düşünüyoruz. Onları da yakın bir zamanda açıklayacağım. Fakat şu anda hızlı söylediniz. Aklıma çok fazla gelmedi. Bir taneyi daha söylemek istiyorum. Ee, 11'den geriye 0'a kadar sayacağız. Ee, bunu yapmamızın nedeni ise kalan yılımızı insanlara duyurmak, bilgilendirmek bu konuda. 11 yılın önemi ne? 11 yıl 11 yıl sonra hepimiz ölmeyeceğiz veya dünya yok olmayacak. Fakat iklim krizini geri döndürebilecek zamanımız kalmamış olacak. Artık tipping, tipping point'i geçtiğimiz e, yer olacak. Evet. Devrilme, noktası. devrilme noktası. Deadline artık. Evet. evet sloganı ben bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Ne istiyoruz diye soruyoruz. Cevap? iklim adaleti. Ne zaman? Şimdi. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Ömer Madra bize aktaracağın başka bilgin var mı? Ee, yani çok var ama <gülüyor> <gülüyor> evet öyle bir dosyayla gelip korkuttu ki bizi Ömer Madra yani, sevgili şişe, dinleyicilerimiz. Şimdi şey mesela e, çok ilginç bir şey daha var onu da paylaşmak istiyorum. Yakından takip ettiğimiz e, çok e, Türkçe'de kitabı da yayınlanmış olan Tim Flannery var. E, dünyanın en büyük iklim bilimcilerinden biri sayılıyor. Avustralyalı kendisi ve aynı zamanda da iklimin Efendileri diye çevrilen Türkçe'ye bir kitabı vardı. Çok etkileyiciydi. O bir yeni yazı yazmış. 17 Eylül tarihli Salı günkü Guardian'da ve diyor ki yani bu şey çağında hızla eriyen buzullar korkunç yangınlar bütün dünyanın kuzey kısmında özellikle Orman yangınları ve giderek gücü artan kasırgaların ortamında ve okyanusların da asitlenmesi ve seviyesinin yükselmesi karşısında yani iklime eyleme geçmek için fazla bir şey olmadığını, yani insanları uyaracak bir şey olmamasına inanamıyorum diyor. Yani kimsenin bunu umursamamasına. Yani gerçeklik şu ki maalesef biz Böyle gelmiş. Böyle işler böyle gelmiş. Böyle gider ortamında hareket ediyoruz. Medyamız tamamen harika. İşte yeni fosil yakıt projeleriyle dolu son süper arabaların yeni elektriklesi, şusu busu fosilli ya da işte teknofest festivalleri filan nefes kesici bir halde Avustralya diyor. Ve işte şimdi sorunun cevabı da şu oluyor Güran Yani geçmişte böyle şeyleri ben 20 yıldan beri yaklaşık aynı zamanda aktivistlik yapıyorum diyor. Bu yetmedi. Büyük bir şey yapıyorum. Yani yazısının başlığı da zaten muazzam bir yenilgidir diyor. Ama şimdi önce çocuklar ve yok oluş isyanını gördüm ve bu iş bitti. Bütün bilim insanlarıyla beraber, okul müdürleriyle beraber bu iklim grevine katılacağım. Ben ve hepimizin bütün bilim insanlarının, bütün öğretmenlerin katılması şarttır. Yani 80 yılımız kaldı ve dünya o 4 derece en yani o şeyi bilmiyor tabii bunu. Bugün okuduğumuz 7 derecelik araştırma daha sonucu 4 derecenin zaten bitti bu iş diyor. Ama çok büyük umudum var diyor yok oluş isyanı, antroposen'in cevabıdır. Bütün dünyadaki yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık bildirgesi de, Chartist hareketinin de, Britanya'daki İngiliz işçi sınıfının Chartist hareketinin ve Eureka Stockade diye bir hareket daha var. Bütün işçi hareketlerinin özünde olan şey şimdi burada oluyor. Ve biz bizim Açık Radyo sitesinde de ilanı isyan diye vermiştik. E, Extinction Rebellion'ın e, deklarasyonunu işte bu John Locke filan. Onu tekrarlamış. En karanlık saatindeyiz diyor ama artık sosyal kontratın toplum sözleşmesini yükün ediyoruz. Yok bizim için. Yok hükmündedir. Ve o zaman Avustralya ve her yerde 19, şey 20 e, Eylül'de, Cuma günü Avustralya'da ve her yerde okul müdürleri de kendileri karar verecekler artık. Öğrencilerinin yürümesine izin verecekler mi? Ve kendileri de o yürüyüşe öğrencilerinin ardından gidip gelmeyecekler mi? Ben yürüyeceğim Melbourne'da diyor ve öğrenci, öğretmenlerin de çocuklarını öğrencilerini desteklemesinin şart olduğuna inanıyorum diyor. Böyle bir durum. Evet, programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Ücü, üzücü bir e, bilgiyi paylaşmak istiyorum. E, programcımız Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızın eşi Fatma Türe Aydınoğlu'nu geçtiğimiz hafta içinde e, kaybettik. E, Aydınoğlu ailesine başsağlığı diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Evet. E, ve e, en son bir haber daha var herhalde. Atlas'tan evet Atlas. Ee, buradan da Ayrıttan e, Disk Sendikasına da selamlarımızı söylüyoruz. Şu an biz dinliyorlarmış. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Disk'e çok teşekkür evet. ediyoruz. Diskten rica ediyoruz. Kesk ve TMO bu da harekete geçirsinler lütfen. Evet. Yani evet. e, bütün örgütlerinin sendika. hepsini e, meydanlarda görmek istiyoruz. Evet. Disk katılıyor. E, Türk Tabipleri Birliği katılıyor. E, TUMOP nerede? TUMOP'a bağlı Ted, odalar. TED evet. okulları katılıyor. TED okulları katılıyor. Üniversiteler nerede? bekliyoruz. Üniversiteleri de bekliyoruz. Bir rüyam var. Yok katılısma karar alsın. Evet. E, <gülüyor> gene sloganımızla bitiriyoruz. Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman? Şimdi. Evet. Size çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Atlas. Başarılar. Bizle birlikte. Cuma günü saat 2'de kadıköy Olur, iskelesinde iskelesine. görüşmek buluşmak üzere. üzere buluşmak evet. üzere Sokakla diyelim. Yapma. Evet Atlas Sarrafoğlu'na ve Ömer Madra'ya teşekkürler. teşekkürler. olun. Ediyoruz. Evet efendim. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuklarımız Atlas Sarrafoğlu ve Ömer Madra idi. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.